Bir virüsün dünyayı bu hale getireceğini birisi bize yıllar önce söylese ya efsane derdik ya da masal dinler gibi dinlerdik. Kıyamet ve ahireti de efsane ve masal dinler gibi dinleyenler var. Ama onlar da gerçek. Günümüzde yaşadıklarımız tarihin görmediği bir kriz hadisesidir. Gözle görülemeyen, elle tutulamayan, laf dinlemeyen bir virüs günlük hayatımızı adeta durdurma haline getirdi. Ve bizim hayatımız şimdiye kadar hiç bu kadar yavaşlamamıştı. Tam da bu esnada krizlerin her birini fırsata çevirebiliriz. Kriz dönemindeki fırsatlara eğer kainat kitabından bakacak olursak Evet şunlar bizim için çok önemli maddemizin birisi yok farkında mısınız? Bu dönemde hava kirliliği mükemmel bir şekilde azaldı ve yanılmıyorsam Venedik'te kirlerinden dolayı görünmeyen o meşhur Venedik'in nehri dahi tertemiz belki tarihte ilk kez dibi görünür bir hal almış. Dışlayıcı politika ve ideolojilerin arttığı tam da şu dönemde bir virüs geldi ve bize dedi ki sen de dışlanan olmadan önce bırak artık bu işleri. Mesajını bize verdi. Amacımızın ne olduğunu bilmeden günlük 16 saat boyunca bir koşturma içerisindeydik ve virüs bize bir anda dur artık yeter diyerek bence kainata geliş amacımızın ne olduğunu tekrardan sorgulamamızı istedi. Para ile geri dönüşü sağlayamayacağımız ama bir bozuk para gibi kullandığımız zamanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu ve ne amaç için kullanılması gerektiğini ...bize bir kez daha düşündürmüş olduk. Maddi sorumlulukların adeta gözümüzü kör ettiği bir dönemde... ...bir ailemiz olduğunu ve onlarla vakit geçirmenin... ...ne kadar ehemmiyetli olduğunu açıklattı. Bizim ailemiz sizsiniz tabi. Kardeş... Sallalım mı? <gülüyor> Dostlara sarılmanın ne kadar önemli olduğunu... ...bir kez daha hatırlamış olduk. Zira bu dönemde artık sarılamıyor. Aksine şöyle yumruklaşıyor. Dirsekleşiyor. Kafalaşıyor. Uzaktan selamlaşıyor. Garip hallere bürünüyoruz. Ama hiçbiri şöyle ciğerden sarılma gibi bizi tatmin etmiyor. Herkesin kendi bahçesini düşündüğü bencil dönemler yaşanırken virüs bize tek çıkış yolunun toplum birinci olduğunu ve kendimiz kadar komşumuzu da düşünmek zorunda olduğumuzu hatırlattı. Paranız olsa dahi bazı keyiflerimizden artık uzak kaldığımız bu dönemde virüs bize rızkımıza acaba haram da karışmış olabilir mi diye bir düşünceye de sevk etti. Bir gün bir tanesi arabası böyle sallanmaya başlamış. Tam tamir ettireyim diye otomobilciye gidince demiş hocam bu arabanın rızkına haram karıştı demiş. Ya nasıl haram karıştı falan deyince de bu arabanın benzinle su katmışlar hocam. Haram olmuş buna yememesi gereken bir şey yemiş falan deyince biz de böyle arada sallanıyoruz ya biz de mi acaba o durumdayız diye insana bir düşünme fırsatı çıkıyor sanki. Kıyamet koparsa dahi elindeki fidanı dik diyen bir peygamberimiz varken durumlar ne olursa olsun ihtiyat ve tedbir aldıktan sonra önlem aldıktan sonra netice noktasında fetişliğe gitmeden gene elimizdeki hayır hah işleri en son noktaya kadar bence devam ettirmemiz lazım. Özellikle böyle bir dönemde ciddi eksiği olan insanlar için tam bir uyanış zamanı. Bazı tanıdıklarımız var vardı. Ben namazı çok istiyorum ama sureleri ezberleyemiyorum diyordu. İşte tam onun vakti. Bazı tanıdıklarım vardı. Çocukluğumdaki kimi ne dur Kur'an okuyamıyorum diyordu. İşte hem de üç aylardayken tam onun ezber vakti. Bazı tanıdıklarımız vardı. Yahu kaza namazlarım vardı. Hep içime oturuyordu diyordu. Onları ikmal etmenin tamamlamanın tam vakti. Bazı tanıdıklarımız vardı. Hocam namazları yoğuş ama bence gece namazı ve teheccüd olmadan insanın ufku ve basireti açılmıyor diyordu. İşte o gece namazlarını oturtup buram buram. Allah Allah'a kul olduğumuzu hissetmenin tam vakti. Tabi üzüldüğümüz olaylar da var. Bazı şeylerden mahrum kaldık. Camilerden, medreselerden, ilimlerden, sohbetlerden, muhabbetlerden, devamında içilen can cana, kan kana, göz göze, çaylardan bunlardan Allah bizi şimdilik mahrum eyledi. Cami kapıları sıkıştığımız zamanlarda aklımıza gelirdi. Şimdi filmlere konu olacak şekilde sıkıştık. Ama camide kapattı kapılarını bize. Sanki razı gelmedi yaptıklarımızdan da bir süre görmek istemedi bize. risale orada şöyle bir cümle geçer. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle bir dehşetli hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan, bu küçük mikroptan daha büyüktür. Ondan feryat et. Hz. Ali'ye sorarlar, başımıza gelen bu sıkıntılar imtihan mıdır? Yoksa ceza mıdır? Ve ilmin kapısı cevap verir. Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır. Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Güzel bir şey var. Ya değil mi? Evet. Başımıza gelen olaylarda bir zahiri görünen sebep vardır. Bir de hakiki kader canı bilinen bir sebep vardır. Bu musibetin zahiri sebebi yarasa ve fare. Peki hakiki sebebi nedir? Kader neden bize bu fetvayı vermiştir? Eski kavimlere baktığında Firavun'a bir karınca ile haddi bildirilmiş. Koskoca Nemrut bir topal sinek ile deliye dönmüş. Geçmiş kavimlerde işlenen manevi cinayetlerin tamamı şimdi dünyada neredeyse tek bir günde işleniyor. Neden? Neden? Çünkü firavunluk, nemrutluk umumileşti. İnsanlar tefer'un etti. Firavuna benzedi. Egoları, makamları, mansıpları, malları onları Allah'la aşık atacak haşa bir seviyeye getirdi. Neden böyle oldu? Çünkü insanlar inat etti, temerrüt etti ve nemrutlaştı. Batılda inat etti. Hakka dönmemek için elinden geleni yaptı. Bugün imam mesleğini seçen insanların zahiri yaşantısı bu mesleği seçmemiş, Allah'ı inkar eden adamlardan ayrılamaz bir hale geldi. Sizce neden bunlar başımıza geldi? Maddi tedbirleri elbette alacağız ama asıl musibetin temel sebebi manevi olduğundan bunun temel çözümü de manevi olacaktır. Ne var elimizi açıp şunları söylesek? Ya Rab biz sana olan sözümüzü bozduk. Peygamber aleyhisselama benzeyip kendimizi yetiştiremedik. Kendimizi yetiştirmediğimiz gibi insanlığa da yetişemedik. Boş işlerle uğraştık. Malayağını işlerle uğraştık. Bir konuyla ilgili konuşurken şunu kendimize sormadık. Acaba kabrime ne faydası var? Affet bizi emin. affet. Dünya hayatı için çok tedbirliyiz. Darısı ahirete inşallah.